Türkiye'de her okula gidin. Çocuklara Atatürk'ün fotoğrafını gösterin. Bu kimdir diye sorun. Hemen söylerler. Bu Atatürk derler. Sonra sorun. Ne yaptı? Bizi kurtardı. Kimden kurtardı diye? Düşmandan derler. Düşman kimdi? Yok ortada. Ama bunun doğrusunu söylemek asla şövenist birlikçilik açısından şartlandırmak değildir. Çünkü o hala bu megaloy ideasını gidiyor. Hala onun arkasındaki destekler bunun gittiğine göre o tarihte kiminle mücadele ettiğini ismen bilmesi lazım. Ben Türk'üm. Yani ıı, aşağılanmadığı ve bana hakaret edilmediği sürece ulusal kimliğimi söylemem ya da bir iddiada bulunmam. Ama benim çocuklarım milliyetçi ideoloji doğrultusunda eğitiliyorlar. Oysa ben milliyetçi bir insan değilim. Devletin benim çocuğuma Belli fikirleri empoze etme yetkisi yoktur. Yani çocuğumun nasıl düşüneceğine ben de karar veremem. Devlet hiç karar veremez. O çocuk benim çocuğum. Devletin değil yani. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydınerle Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Önür'ün söylediklerine bakarak sakın konumuzun milli güvenlik olduğunu zannetmeyin. İnsan Hakları Eğitimi dizimizin Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi başlıklı 3. bölümünü dinliyorsunuz. Tartışmanın milli güvenlik konusundaymış gibi bir his uyandırması ise doğrudan doğruya ilkokul 8. sınıflara zorunlu olarak okutulan İnsan Hakları ve Vatandaşlık kitabının 3. ünitesi ile ilgili. Bu programda bu ünitenin ayrıntıları da dahil okullardaki insan hakları eğitiminin sorunlarını ele alacağız. İnsan hakları 1995 yılında vatandaşlık dersiyle de birleştirilerek ilkokul 7 ve 8. sınıflar için zorunlu ders haline getirildi Türkiye'de. Aynı yıl Birleşmiş Milletler'de insan hakları eğitimi 10 yılını başlatmıştı. Bu çerçevede bir eğitim planı hazırlanmış çeşitli ülkelerde ulusal komiteler kurulmuştu. Türkiye'deki komite 1998'de kuruldu. Bu komitenin başkanı olan ve daha önce insan haklarının zorunlu ders haline getirilmesi çalışmalarında aktif rol alan felsefe profesörü İona Kucuradi, insan hakları zorunlu eğitimini anlatıyor. İlk yıllarda çok parlak yürümedi ama şimdi daha fazla yürüyor. İşte bunu verecek hazır öğretmen yok. Çünkü hizmet içi eğitimle bitmiyor bu. Onu sen hocalığını yapacaksan, daha uzun bir eğitim lazım. Türkiye'de bu eğitimi verebilecek öğretmenlerin yetersizliğine rağmen son yıllarda bu konuda adeta eğitim seferberliği başlatılmış gibi görünüyor. İyi günler arkadaşlar. Sağ ol. İnsan hakları dersi 1993 yılından bu yana polis okullarında da veriliyor. İstanbul Etiler Polis Eğitim Merkezi bunlardan biri. 9 aylık bu okuldan mezun olanların çoğu halkla doğrudan ilişki içinde olan polisler. Ne? noktasına geçiyoruz. Polisi ilgilendiren insan hakları. İnsan onuruna sahip olan herkesin hakları ve özgürlükleri vardır. Suçlu olan insanların da hakları vardır. Fakat, ben emniyet, hakları emniyet Genel de. Müdürlü e, İnsan Anadolu Hakları Şube sahip Müdürü sahip emniyet, sahip emniyet Amiri Orhan Sağır. Hizmetçi de. eğitim kurslarında evet. Ee, mutlaka insan hakları dersi konulmasını bir genelgeyle sabitleştirdik. İsveçlunt Üniversitesi'nde e, Rol Walenberg Enstitüsü'nde profesör Göran Mölandır'ı çağırmak suretiyle 97 yılında bir eğitim faaliyetimiz oldu bizim Türkiye'de. Bunun yanı sıra bu eğitim? Polis müdürlerine eğitim verdirdik. Yine e, Bridge Council tarafından düzenlenen 98 e, yılında Kuzey Yılan'da Belfast'ta düzenlenen ulusal seviyede insan hakları e, korunması konulu seminere yine genel müdürlüğümüzü temsilen iki tane personelimizi gönderdik. Yine e, 99 yılında e, Fransa Strasbourg'da 2000 yılın Şafan'da işkencenin önlenmesi konulu konferansa bizzat ben kendim katıldım. Yine 1997-2000 Avrupa Konseyi nezdinde yapılan 1997-2000 insan hakları eğitimi e, projesi var ki bu eğitim projesiyle ilgili de e, yine Profesör Doktor Iona Cușuрадi ile birlikte bir eğitim planı ve programı üzerinde çalışma yapılmakta. Iona Cușuрадi polislere verdikleri eğitimden umutlu. Profesör Cușuрадi'nin lisans programındaki gençlerde ise bu umuttan eser yok. İnsan hakları dersinde şöyle bir sorun var. Bu acaba gerçekten ne kadar etkili? Gücümüz ne kadar? Anne hani sizin bir kitabınızda dediğiniz gibi kalemle ne kadar değiştirilebilir? Mesela yeni yüksek lisansı alan e, şeylerin çoğu galiba polis ve asker biraz daha uygulamaya yönelik bir şey. Ama tek tek kişilerin, o kişilerin kendi dışındaki kurumların içine bu düşünceleri ne kadar sızabileceğini diyeyim artık. Ne kadar sızabileceklerinden de doğrusu gene şüpheliyim. Davranış sözden daha kalıcıdır ve daha çok yol kat eder. Avrupa Birliği'ne girme gayesiyle siyasallaştırılmış bir şekilde oluyor. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı genellikle şey yapıyordu. Yani onda bile bana göre politik bir şey vardı. Yani Onda bile politik bir tavır vardı. Sadece işte iyi niyetli bir şey değil. Yani. iyi niyetli bir şey ama sadece iyi niyeti barındıran bir şey de değil. İşte göstermelik Türkiye'de orada çünkü benim söylediğim şu hocam bana işaret ediyor. Kusura bakmayın hocam. Şey için söylüyorum hayır onu yanlış anlamasın kimse. Hayır orada şey değil. Yani i̇yi niyetli bir gaye ama insanlara bir şeyleri göstermek açısından değil. Ben karşı olduğum tek şey bunun siyasallaştırılması. Peki özellikle son zamanlarda polis okullarında gençlere verilen insan hakları eğitimi polis teşkilatını değiştiriyor mu? Yoksa kuşak çatışması yaşanıyor mu? Bu soruyu terör dairesi başkanlığının insan hakları şube müdürü Orhan Sever yanıtlıyor. Çok büyük bir, bir kuşak farklılığı yok. Yani e, çünkü bizim... Mesleğimiz disiplin mesleği, e, disipliner mutlak riayet gerekiyor. Tabi amiri tarafından ne şekilde görev verildiği takdirde onu yerine getirmek zorunda. Tabi yerine getirme şartları da kanunen e, belirlenmiş, kanunsuz emir e, ve konusu suç teşkil eden emir e, yerine getirilmiyor. Ve yerine getirilenler hakkında soruşturma açılabiliyor. Neticede e, profesyonelliğin tamamen e, yerleştiği bir ortamda kuşak farklılığından da tamamen ortadan kalkacağına inanıyoruz. İnsan hakları eğitimiyle ilgili bir sorunda konunun siyasallaştırılmasından kaynaklanıyor. Genelde kitaplarda diğer bir ülkenin ya da halkın bireyine öteki gözüyle bakılıyor. Ötekinin gizli emelleri onun insan değil de şu veya bu milletten ya da komşu olarak tanımlanmasına yol açıyor. İnsan hakları eğitiminin birinci şartı olan karşıdakini her şeyden önce insan olarak görme şartı çoğu zaman baktığınız açıya sıkışıp kalıyor. İşte ilkokul 8. sınıflara zorunlu olarak okutulan İnsan Hakları ve Vatandaşlık kitabının 3. ünitesiyle ilgili tartışmada bu sorundan kaynaklanıyor. Kitabın söz konusu ünitesinin alt başlıklarından bazıları şöyle. Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdit. Kamuoyunun terör konusunda eğitim azlığı. Bazı kişi ve kuruluşların bilerek veya bilmeyerek terörizme katkısı. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak. Türk olmakla gurur duymak. Vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olmak. Türkiye'nin jeopolitik öneminden dolayı yabancı ülkelerin ülkemiz üzerindeki emelleri. Ben Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Dermeği'nin kurucularındanım. İnsan Hakları ve Vatandaşlık derslerinde... Genellikle ödevlerden söz ediliyor. Aselik yapma, ödevi, vergi ödevi ve milli e, güvenlik, milli güç unsurları gibi dersler verilmektedir. Ve milli güvenlik kurulu e, genel Sekreterliği yasasında ki değinmeler e, o çocuklara verilmektedir. Çocuk askeri bir zihniyetle ve yani şöven bir e, zihniyetle eğitilmektedir. Dolayısıyla o dersleri alan yurttaşlık hakları arasından baktığımızda Türkiye'de farklı etnik görüşten e, insanların çocuklarına da Türklük kimliği verilmek isteniyor. Örneğin çeşitli etnik kökene sahip insanlar örneğin Kürt, Laz, Çerkez, neyse onlar da, onların çocukları da sabah akşam Türk'üm demek durumunda kalıyor ve Ev içinde farklı konuşmalar oluyor. Yani insanlar biz Çerkeziz diyorlar. Kürdüz diyorlar. Ama okulda Türküz diyor çocuklar. Gel, Aa öpme gel ben seni öpeyim. Için... Adın ne senin? Ne Ramazan. Ramazan. Okuldan mı geliyorsun? Ya. Ramazan. Hoş geldin. Aa bunu niye yap? hoş geldin? Ya. Bir ya. Bir Rica. Ya. Ya, Rica. Bir biz hep buradayız. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben 4. sınıfa gidiyorum. Bu tam da konuşan. Eriktay ne, ne olacaksın deyince? Dediğim Seviyor musun Dediğim okulu? Da. Neler öğreniyorsunuz okulda? De, i̇ş adını görüyoruz, Türkçe görüyoruz. Peki siz arkadaşlarınızla aranızda Kürtçe mi konuşuyorsunuz, Türkçe mi? Bazen Kürtçe konuşuyoruz, bazen Türkçe. Öğretmen Kürtçe biliyor mu öğretmeniniz? Bilmiyor mu? Kızıyor mu size Kürtçe konuşunca? Evet. Niye? Bilmiyorum. Aranızda Kürtçe konuşmayın <gülüyor> mı diyor? Hı? Evet. Bu çelişmeyi bence gerginleştirmeden ama çağdaş gelişmelere uygun olarak, yani e, demokrasinin çoğulculuk ilkesine uygun olarak çözmek gerekir. Yani bu gerilim oluyor, yaşanıyor. Bu çocuk mesela evde böyle hissediyor, diyelim ki başka bir dilde konuşuyor, okulda evet. Türkçe konuşuyor. Evet. Bu çocuk ne olacak? Bu çocuk derslere sizce inanıyor mu yoksa daha marjinal yaşıyor mu? Nedir sonucu? Bunun varacağı yer bu çelişme kişilik parçalanmasına yol açar. Annesi babası diyor ki örneğin biz Kürd'üz diyor evde. Çocuk orada ders için veya hocasının hocasından korkarak yapay bir kimliği edinmek zorunda bırakılıyor. Bu bir travmadır. Çocuklar açısından bu bir travmadır ve Türkiye'nin bundan kurtulması gerekir. İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Öndül. Olanstöhal bölge valisi Gökhan Aydın erse bu yorumlara kesinlikle katılmıyor. Bizim devlet olarak arayaşamamızına göre diğer bütün tarih kitaplarımızda veya sosyoloji de bize verilmek istenen husus budur. Bir arada yaşama duygu ve düşüncesi ön plandadır. Atatürk milliyetçilik fikriyatını Diyarbakır'ın bir evladı olan Ziya Gökalp'ten. Büyük ölçüde almıştır ve bu şekilde koymuştur Bunun dışında kitabı şuymuş buymuş o bir yorumdur varsa zaman içerisinde pedagogdagolojiik formasyon bakımından da veya diğer gönderi itibariyle de düzeltmeleri bir şey yapar ben onları da okumadım bilmediğim için onun üzerinde fikir yürüeceğiz ama resmi olan bana yazmış bakın açın resmi olan mevzuata girendir bizim mevzuatımızda Atatürk Milliyetçiliği diyor dikkatinizi çeker hiçbir zaman onun içerisinde ırçılık asla yoktur Söz konusu kitabın basılmasını onaylayan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun inceleme komisyonuysa bakın 3. ünite konusunda ne diyor? kesinlikle şey yapılacak yani tartışılacak zaman içinde uygun bir şekilde gelecektir. Burada yani. <gülüyor> bizim de bayağı bir kaskımız var çünkü yani gelen kitaplardaki işte o... Düşmanlık ifadelerini, kin ifadelerini, şunları bunları elememeniz, insana yönelik bir bakış geliştirmemeniz mümkün değil. Evet. Yani i̇sterseniz şu anda en olan başka bir kitabı değerlendirmeye aldığımız bir kitabı inceleme imkanımız da olabilir. <gülüyor> Mesela ortak mirasla ilgili, ortak mirasla... E, Ana konu bütün bu ortak mirasla bütün ulusların ortak katkısının evet. ol, ol, oluştuğunu söylemesi gerekiyor yazarın. Ama tutup e, sadece ortak mirasın e, Türk kültürüne dayalı bir anlatımla ifade edilmesi bizim açımızdan yanlış bulunuyor ve çiziliyor. Evet. Yani bu da gördüğünüz gibi bir taslak kitap. Demek ki e, Türkiye'de <gülüyor> belli bir aşama evet. oluşmuş. Tabii bunun meyveleri hemen alınacak bir şey değil. Yani eğitim bilindiği gibi uzun bir yatırım süreci. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'ndaki genç uzmanlardan oluşan bu inceleme komisyonunun ilkokul 7 ve 8. sınıflar için yardımcı insan hakları kitabı olarak onayladığı kitaplardan birinde program boyunca söze edilen dayatmalardan, ezber bilgilerden tamamen kaçınılmaya çalışılmış. Umut Vakfı'nın öncülüğünde yayınlanan Yurttaş Olmak İçin adlı bu Alternatif insan Hakları kitabının hukukçu ve eğitmen yazarlarından Tufan Erhürman ve Dilek Gözütok'la Ankara'da bir araya geldik. Kitapta kullanan yöntemlerin interaktif yöntemler, katılımcı yöntemler olmasına özen gösterdik. Çünkü kullandığınız yöntem esasa ilişkin söyledikleriniz uyumlu olmadığı müddetçe esası istediğiniz gibi anlatabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ben insan haklarını öğretirim. Ama bunu da çocuğun kafasına vura vura ezberleterek öğretirim diye bir şeyin olabileceğine inanmıyorduk. E, kitaplar üzerinde yaptığımız incelemede görüyoruz ki çocuklara insan olmayı, eleştirel düşünmeyi, sorumluluklarını hissetmeyi öğretmenin dışında başka şeyler öğretiyor. Mesela Devlet tanımını, işte Tanrı'nın lütfettiği bir birliktir gibi veren kitaplar var. Mesela sorumluluğu, hak ve sorumluluğu veren bazı kitaplar var. Şöyle diyor, insanlar çeşitli ödevleri yapmak zorundadırlar. İşte hakları da vardır. Ödevini yapmayanın hakkı yoktur. Mesela işte bakkala gidersiniz, parasını ödemezseniz size ekmek vermez gibi böyle temel hak ve sorumluluklar değil de e, ülkenin genel anlayışına uygun, örneğin hiç özürlüyü dikkate almayan, iş yapamazı, dikkate almayan onların hakkı yokmuş, onların yaşamaya da hakkı yokmuş, ekmek almaya da hakkı yokmuş gibi bakan şunları şunları yaparsan bu hakları elde edersin. Yani insan olmaktan kaynaklanan haklarımız vardırı vermeyen kitaplar. Kitapların kötü olması hani kötü komşuyu insanıma sahip eder derler ya kitapların kötü olması bizi böyle bir çalışmaya itti. Ee, ve bu çalışma ortaya çıktı.